teknolojinin karanlık yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Losar ve Banu Zeytinoğlu. Günaydın. Günaydın, günaydın. E yok canım, günaydın. Size de günaydın. Size de günaydın. <gülüyor> Evet gördüğünüz değil tabii duyduğunuz gibi bugün üçüncü bir ses var konuğumuz var ne mutlu bize otomotiv sektörü satış sonrası destek yöneticisi ama bu eski, eski. <gülüyor> yeni de bilgi sistemleri yöneticisi Şevki Toskoparan konuğumuz bugün.